28A3 e radyolarında Panik Odası kurtuluştaki evimizden yaptığımız amatör radyo programına hepiniz hoş geldiniz. Panik Odası'nda Çağatay Koparal ve Ekin Deniz Kuzu ile birlikte sizinleyiz. Bu bizim ilk yayınımız. Ee, oluşabilecek teknik aksaklıklardan ve dil sürüşmelerinden dolayı hepinizden başta özür dilemek istiyoruz. Ee, umarım dinlemekten keyif alacağınız bir program olur ve böyle sürüp gider... Hoş geldiniz arkadaşlar, size benim odamı. Hoş bulduk, teşekkürler. Yani radyo ile ilgili neden e, radyo ile ilgili bir program yapıyoruz? Soruları gelmişti daha önce daha önceden paylaştığımız dikkatlerde. Yani ben kendi adıma konuşmam gerekirse aramızda bu üç arkadaşımla beraber iki arkadaşımla beraber aramızda yaptığımız konuşmalardan çok memnunum. ...çok dolu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu bir kibir değil. Ama sadece şahsi bir düşüncem. Ve bunu oluşabileceğimiz yakın çevremiz olsun... ...ve daha sonra umduğumuz çevreler olsun. Onlarla paylaşmak... ...arhusu vardı içimde. Yani bu fikirde... ...bu fikirle beraber de onu da üstüne basmış olduk... ...diye düşünüyorum. Benim şahsi fikrim radyo ile ilgili... ...radyo programı ile ilgili... ...budur. Yani fazla bir şey de söyleyemeyeceğim. Yani evet çünkü... Bence her şey paylaşmak olgusundan yola çıkarak başladı. Özellikle bizim aramızda. Biz birbirimizi uzun süredir tanıyan insanlarız. Birçok şey paylaştık. Özellikle edebiyat ve sanat odaklı. Ve üç kişiyi muhabbet ederken yanımızda başkaları yoktu. Yani bu muhabbetlerimizi başkalarıyla da paylaşmak istedik. Yani bizim güldüğümüz şeylere arkadaşlarımızın da gülceğini düşündük en basitinden ve böyle bir şey yapmak istedik. Bu yüzden böyle bir şey yapıyoruz yani. Yani bizim tanışıklığımız en başta sanat üzerinden gerçekleştiği için öncelikle benim Çağatay'la sonra benim Denizle, sonra Çağatay'ın Denizle ee, bizim kendi aramızdaki paylaşımlar normal bir arkadaşlık bağının ötesine gitmiş oldu. Aynı evrelerde yazmaya başlayan insanlarız hepimiz yazdığımız için, yazmaktan söz ediyorum ben de. Birbirimizin gelişimlerini, sanatsal evrimlerini yakından takip edebildik. Ve sabah merhabalaştıktan sonra genelde konuştuğumuz ilk şey, dinlediğimiz bir şarkı, gördüğümüz bir film vesaire oldu. biz Bizim keyif aldığımız, bizimle aynı hislenimleri, ...yaşayabilecek insanlar bulabileceğimizi düşünerek... ...bunu kendi aramızdan dışarıda... aktarmayı isteyerek... ...böyle bir şey yapmaya başladık. Biz radyo programını ilk duyurduğumuzda... ...neden radyo diye... ...birçok soru aldık. Gayet yerinde ve güzel bir soruydu... ...bana sorulacak olursa. Yani Benim temelde yapabileceğim açıklamalar... ...bunlardan ibaret. Umarım biz bir şarkı çaldığımızda... Biz bu şarkının üstüne konuştuğumuzda, siz o şarkıdan keyif alırsınız. Ya da biz herhangi bir şey söylediğimizde, umarım aynı ya da zıt fikirlerde oluruz ki e, hem kendi adımıza hem radyo programı adına hem de olur. yani küçük toplumsal çevreler adına bir ilerleme yaşamış oluruz. E, bizi dinleyeceğinizi ve geri dönüşlerinizi bizden esirgemeyeceğinizi düşünüyoruz. E, Dediğimiz gibi biz, biz üç kişiyiz, üç kişi arasında gelişen konuşmalar, sohbetler bunlar ama bu üç kişi arasında kalsın elbette asla istemiyoruz. Ee, i̇nsanları seviyoruz diye düşünüyorum ben. Yani, Paylaşmayı seviyoruz yani. Başta. Etrafımızda insanlar olsun bizimle paylaşabilsinler istiyoruz. Burada da sanırım bizim kim olduğumuz sorusu ortaya çıkıyor. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu soru da. Ask efendi sıkça sorulmuştu, biz e, programı duyururken spotunda fiyakalı adamlar olduğumuzu söylemiştik. E, ben bunun yine bir kibirden, bir egodan yola çıkarak söylenmiş bir şey olmadığını aktarıp hemen fiyakanın serüveninden bahsetmesi için sözü arkadaşlarıma bırakayım istiyorum. Fiyakayı bundan yaklaşık bir sene önce kurduk diyelim. Furkan Fethiye'de kuruldu. Furkan, ben, ondan sonra birkaç arkadaş daha vardı o zamanlar. Ve Çağatay tabii her zaman Fethiye'de olmamasına rağmen içimizdeydi. Fiyaka'nın çıkışı bir kısa film projesiyle beraber oldu. Kısa bir özet geçmek gerekirse. Daha sonra bu kısa film projesi başka projelere bizi yönlendirdi. Ve daha sonra çok da yani üstüne düşmedik. Ama bir Fiyaka e, ekolünü sanırım bir şekilde yapmayı başardık. Yani ee, en azından eski efemden gelen sorulardan bizim anladığımız bu ikide bir söze karışıyorum ama umarım arkadaşlar da kusura bakmıyordur. Yani fiyakanın, FIYAKA konusunda özellikle hassas olduğumu söylemem gerek sanırım. FIYAKA önce bizim yaşadığımız şehirde yaşadığımız çevredeki sanat algısından Doğan memnuniyetsizliğimizle başladı diyebiliriz. Biz birazcık daha provoke provokatif bir evet cepheydik. Yani o zamanlar sanatsal bir cephe örgütlemeyi düşündük. Biz biliyorduk ki Fethiye'de kötü işler üreten insanların yanında iyi işler üreten insanlar da vardı ama gizli saklılardı. Gizli saklılardı ve e, kötü işler üretenler öyle tekel oluşturmuşlardı ki Fethiye sanat çevresi adına e, gizli saklı kalmaları da çok normaldi. Yani terörize bir davranışla kötücül sanatçılar kendilerini örgütlemeyi başarıyordu. Yani örneğin belediye çevresinde, örneğin zenginler çevresinde kötü sanat yapıp, kötü sanat izlenimleyip kötü sanat üstüne konuşan ve bundan ne hikmesi keyif aldığını söyleyip duran insanlar vardı ve biz Fethiye'nin genç kuşak sanatçıları olarak ya buna e, söze karıştım kusura bakma hey, ve yani buna sanırım buna duyarsız kalamazdık yani fiyakının aslında en temel çıkışı da buna bağlanabilir yani bir film projesinden öte e, Furkan arkadaşımın anlattığı gibi Fethiye'deki yerleşmiş kötü kötücül sanat ortamına karşı bir duruştu sanırım Fiyaka. Bunu da uzun süre sürdürdü. Ta biz üniversiteye yani Ankara'ya gelene kadar. Tabi Fethiye'yle asla bağlarımızı koparmadık bu konuda. Yani Fethiye'yi önemsemeyi Fethiye'nin sanatını hala daha üst düzeye taşımayı umuyoruz. Bununla ilgili sürekli düşünüyoruz ve tartışıyoruz. Ama sanırım projeden yani kısa film projelerinden öte yani Fiyaka'nın çıkışı bu diyebileceğimiz şeylerden öte birazcık da Fethiye'deki bu ...kötü sanat algılanışı ve kötücül sanatçılar yüzündendi. Peki sen ne düşünüyorsun abi? FIYAKA'nın tam anlamıyla FIYAKA olması bence üçümüzün de Ankara'da buluşmasıyla oldu diye düşünüyorum. Çünkü ürünlerimizi internet ortamından değil birbirimize kendi ellerimizle, kendi yazılarımızla... ...yani kendi el yazılarımızla göstermeye başladık ve daha yüz yüze konuşmaya başladık ki birbirimizle yüz yüze etkileşime geçmemiz bizim için daha yararlı oldu ve fikirlerimizi daha da canlandırabildik diye düşünüyorum. Ve tabii ki yani Ankara'da olmamıza rağmen hem Fethiye'deki hem de kendi adıma konuşayım Marmaris'teki sanat ortamından memnun olmadığımız için Ankara'da olmamıza rağmen oradaki sanat ortamını da hala değiştirebileceğimizi düşünüyorum yani Marmaris'te daha Çünkü Marmaris'inde de Fethiye'den çok bir fark yok. Hatta daha da kötü diyebilirim yani. Birlikte daha büyük ve gelişmiş olduğu için daha kötü şeylerle evet, karşılaşabilir evet. insan yani. Yani temelde asıl olay şey demek değildi. Yani insanlar, yani bir kere şu algıdan yola çıkmadık arkadaşlar. En iyisini biz yapıyoruz, en iyisini biz biliyoruz gibi bir tavrımız yoktu. Aslında biz sanatçılar olarak bu yola baş koyduk desek biraz eksik kalmış olur. Biz aynı zamanda sanatın izlenimleyicileri, sanatın takipçileri olarak bu yola baş koyduk ve ben atıyorum iyi oyunlar izlemek isterdim Fethiye'de. Ya Ben de iyi konserler dinlemek istiyorum. Dinlemek istiyorum. Yani iyi filmler sinemalarda gösterilsin isterdik. Bu yüzden birçok sanat alanıyla bağımız geç kuruldu. Bu elbette Fethiye'nin küçük bir yer olmasından ileri gelen de bir şey. Ama Fethiye'nin bana sorulacak olursa Marmaris'in de kendine has bir takım karakteristikleri var. Ee, birçok sahil şehrinin zaten yok mu? Yani, yani birçok emekli sanatçıyı tarınak içinde söylüyorum bir araya getirmesi yönüyle. Ne bileyim lümpenler tarafından çok tercih edilen çok huzurlu bulunan yerler olması sebebiyle ve küçük sahil kasabaları imlerinin altında aslında kişilerin birbiri arasında birçok sır barındırmasıyla birlikte de buralar özel yerlerdi. Sanatın üretildiği değerlerdi. yerlerdi. Ama ben tiyatroyla bağımı örneğin 16-17 yaşında kurabildim. Belki X kişisi sinemayla gerçek sinemayla bağını 20 yaşında Fethiye'den dışarı çıktığında kurabilecek. Yani bu biraz da bununla ilgiliydi diye düşünüyorum. Tabi bunun bizim ürettiklerimizle de ilgisi var. Yani arkadaşlar ne der bilmiyorum ama ben kendi ürünlerimi insanlarla paylaşabilmem için tek piyasanın İstanbul piyasası olması fikrinden rahatsızdım. Çünkü Fethiye'yi seviyordum. Fethiye'yi seviyordum derken Fethiye'nin coğrafi koşullarını, coğrafi kendine hastıklarını seviyordum. Ve... ...Fethiye'nin insanları sanat paylaşabileceği güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Ben de Furkan'ın dediklerine bu konuda katılıyorum. Yani Fethiye kesinlikle göz ardı edilemeyecek bir yer. Hele ki orada oralı olmamıza, olmamamıza rağmen kısa veya uzun zaman geçirdik. Bu Furkan'ın x kişisinin 20 yaşında gerçek sinema ile tanışma olayına ben de yani çok fazla katılıyorum. İnsanlar çünkü dediği gibi Furkan'ın, e, Fethiye'de uzun zamanlar geçiriyorlar ve işte evet çok huzurlu, çok güzel bir sahil kasabası olduğundan dolayı e, büyük bir akım da var Fethiye'ye yani yerel göç açısından. Ama bunca güzelliklerine ve bunca çekiciliğine rağmen bir türlü tam oturmuş e, sanat çevresi yok maalesef. Yani aslında birazcık da buraya çıkıyor durum. E, bu Marmaris için de kesinlikle geçerlidir. Az çok Çağatay'ın anlattıklarından da yola çıkarak konuşmak gerekirse. Ve şey evet 20 yaşındaki bir adamın Fethiye'den çıktığında gerçek sinemayla, gerçek edebiyatla ve gerçek tiyatroyla ve belki de gerçek heykelle, gerçek ebruyla, gerçek resimle tanışmasını biz diliyoruz. Belki de birazcık da bu yüzden uğraşıyoruz. Benim diyeceklerim şimdilik bu kadar yani. Yani başka bir açıdan da bakarsak özellikle Fethiye ve Marmaris açısından bu iki kasaba da dünyadan müthiş bir çoğunlukla turist çeken kasabalar. Böyle olunca da insanlar yani en küçük esnafından en büyük süpermarketine kadar hepsi para rantının peşine koşuyor. Böyle olunca da kimsenin aklının ucundan sanat geçmiyor yani ve bizim amacımız da insanlara sanat deyince Fethiye'de Marmaris'ten yola çıkarak söylüyorum. İnsanlara sanat deyince İstanbul'da, Ankara'da ya da herhangi bir büyük şehirde güzel olan sanatın olduğu değil de Fethiye'ye de ya da Marmaris'e de güzel edebiyatın, güzel sanatın, güzel resmin getirilebileceğini amaçlıyoruz. Biz buradan yola çıkarak zaten böyle şeyler paylaşıyoruz sizinle. Yani Fethiye ile Marmaris'in bu kötücül etki altındaki tabii ki Türkiye ve dünya koşullarından da çok bağımsız değil. Sanattaki piyasacılıktan, sanatın ticarileşmesinden, yani en özel insan edimi olmaktan çıkıp en önemli rant araçlarından birisi haline gelmesinden çok dışarıda değil. değil asla bağımsız değil. Bilakis çok içkin ama gerçekten samimi olan insanların gerçekten kendi sanatına tutkuyla bağlı olduğunu düşünen ve düşünmeyi bir kenara bırakalım. iddia eden insanların buna bir karşı duruş geliştirmesi gerekiyordu. Yani özetlemek gerekirse Fiyaka gençlik dinamizmini bu kötücüllüğe karşı bir provokasyon aracı olarak örgütlemeyi hedefledi ve hala bunu hedefleme devam ediyor. Devamda edecek diye düşünüyorum. Çünkü Fiyaka'nın temelinde ciddi bir dostluk ...ve ciddi bir sanata bağlılık var. Ee, bu yüzden... E, ...sık sık müzik dinleme ihtiyacı hissediyoruz. Bir şarkı çalsak, hep beraber dinlesek... ...ben iyi olacağını düşünüyorum. Bence çok iyi olur yani. Konuşmalarım değil mi? Evet, evet. Konuşmalarım üstüne, değil mi? Evet. Ee, evet. Madem bu bizim ilk radyo yayınımız... ...radyo ile ilgili... Ee, i̇yi bir parça çalalım, insanlarla paylaşalım Kendine istiyorum ben. Bir Biraz rahatlayalım. Ee, Kanada'dan uzak diyarlardan geliyor. Rush, hepimiz için söyleyecek. Spirit of the Radio. Umarım şarkının adını yanlış hatırlamıyorum. 80 tarihli Permanent Waves albümünden çaldık The Spirit of the Radio ee, şarkının yani biraz şarkıdan söz etmek gerekirse neden bu şarkıyı çaldığımızla da ilgili açıklayıcı olur şarkının ismi Toronto'daki bir radyo istasyonunun sloganından esinlenilerek koy, koyulmuş ee, ...Rush'ın yükselen popülaritesiyle ilgili, ee, neden The Spirit of the Radio diye bir isim koyulmuş diye fikir yürütmek gerekirse... ...80'lerde radyonun önemi hepimizin de tahmin edebileceği üzere bugünkünden çok daha yoğundu. İnsanların e, televizyon öncesi ve televizyonun ilk döneminde en büyük müziğe ulaşma aracı radyo olduğu için e, radyo sıralamasında ileri gelmek, ön sıralarda olmak gruplar için, müzisyenler için önemli bir olaydı. Rush benim kendi adıma çok sevdiğim bir grup. Yani benim müzik dinleme serüvenimde ve kısa süren müzik çalma serüvenimde bana uzun zaman yoldaşlık etmiş bir grup. Bu kadar fiyakalı konuşmanın üstüne ben de bu kadar fiyakalı bir grubu çalmanın doğru olacağını düşündüm. Yani bizim lise 2 miydi Çağatay? Lise 2'deyken mi? Evet, 2'deyken evet. Yani çok sevdiğimiz, çok yoğun dinlediğimiz bir gruptu. Yani Birçok e, müzik dinleyicisinin gençlik çağını e, kapsadığı gibi Rush bizim gençlik çağımızı da <gülüyor> önemli ölçüde etkiledi. Tabi biz onların hızlı, hareketli, yoğun ürettikleri, e, ilk popüler oldukları evreye yetişemedik ama İkimiz için de çok önemli bir grup diye düşündüğümler. Evet, radyonun ruhundan bahsettik Fulkan ve ben de katılıyorum. Tabii o zaman hangi müziğin daha çok dinlendiği ya da kaliteli olduğu düşünüldüğü şimdiki gibi YouTube'daki tıklanmalardan ya da ne bileyim MTV'deki izlenmelerden belli olmuyordu. O zaman insanlar sürekli radyo dinliyordu ve dünyadan haberi oluyordu radyo sayesinde. Ve yani müzikleri radyodan dinliyorlardı. O yüzden insanlar da radyoda dinlensin diye daha kaliteli müzikler yapmaya çalışıyorlardı ki Rush'ın kalitesinde tartışamayız zaten. Furkan da dediği gibi bizim Lise 2'deki en çok dinlediğimiz gruplardan da özellikle Subdivisions şarkısını kendi hayatımızla da çok özleştirmiştik. Ben de bunları demek istiyorum yani. Yani biraz Rush'tan ve Kuzey Amerika müzik sahnesine yaptıklarından söz etmemiz gerekirse e, yani 60'ların sonunda başlayan bir hareketin bir müzik hareketinin Avrupa'da başlayan bir müzik hareketinin zannediyorum hala yani 2000'li yıllarda bile Kuzey Amerika'daki en büyük temsilcisi bugün Rush sözüne ettiğimiz müzik hareketi de Progressive Rock. Ee, progressive Rock çok uzun tartışmaların konusu olabilecek bir tarz olduğu için e, bu mesele üstünde çok da konuşmak istemiyorum ama bugün bizim yalnız Progressive Rock adına değil Rock adına Kuzey Amerika standartları dediğimiz popüler rock müziğin belirleyicisi olan kuralların birçoğunun ilk uygulayıcısı hatta hatta ilk mucidi ...bana sorulacak olursa raştı. Yani bana her zaman... ...ayret verici gelmiştir. Kalabalık orkestraların yapamadığını... ...kalabalık orkestraların... ...sağlayamadığı kaliteyi... ...dinamizmi... E, ...ne derler... ...çok sesliliği... ...üç tane adamın... ...kendi aralarında... ...yaptıkları doğaçlamalardan... ...kendi müzikal ustalıklarından yola çıkarak... ...ortaya koydukları şarkıların yapabilmesi yani raş üstüne de çok konuşulur elbette ama bugün bizim çevremizde de çok hayranı olduğu için söz etmek istiyorum ee, Amerika sahnesindeki bu adamlar Kanadalı olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri sahnesindeki Dream Theater başta olmak üzere birçok grubun aslında temel şarkı yapılarının belirleyicisi Raş'tı. Ben kendi adıma herkesin hayatının bir döneminde Raş'la tanışmış olmasını tercih ederim. Zannediyorum Deniz de ilk defa bir Raş şarkısı dinlemiş oldu. Bugün onun hisleri önemli olacaktı diye düşünüyorum ben Raş'tan söz ederken. Yani öğrenmenin yaşı ve yeri olmaz derler. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de şu anda Raş'ı öğrenmiş oldum. E, radyo programında Raş'i <gülüyor> öğrenmiş olman birazcık garip oldu ama e, şarkısını özellikle bu şarkıyı çok manidar ve çok da güzel buldum aynı zamanda ve bundan sonra sanırım yani Raş dinleyeceğim. Yani. Biz de, teşekkür ederim beyler. Biz de Raş çalmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Evet. evet 68'den bu yana hiç yorulmadan koşturan üç adam yani 18'lik delikanlılara. O zaman evet. bir şarkı daha abi. Güzel kızlara bence örnek olmalı. Yani bu kadar Raş'tan bahsettikten sonra bizim en sevdiğimiz Raş şarkısını çalarsak ve e, gündemimizin diğer başlıklarına geçerken bu Raş şarkısı üstünden konuşursak bence de harika olacak. O yüzden sizi umarı sıkmıyordur ama Subdivisions diyecekler. Gedili, Alex Lifeson ve Neil Peart. Neil Peart'ın şarkıların bölümleri arasındaki davul ataklarına bilhassa dikkat etmenizi öneriyorum. Bir anons da Çağatay yapsın bence bu şarkıyla ilgili. Onun çok sevdiği bir şarkıdır çünkü. Evet yani bu şarkıyı dinlerken lütfen aklınıza lise koridorlarınızı ondan sonra alışveriş, merkezleriniz. alışveriş merkezlerinizi <gülüyor> aklınıza getirmeye çalışın. Yani bence çok özdeşleşecektir. Özetleştireceksiniz. Hepimizin bakmayın. gençlik macerası için gelsin o zaman. Subdivisions. Rush'ın en elektronik albümlerinden biri, Synthesizer Sound'un en yoğun alb olduğu albümlerden biri. Ee, şarkı boyunca Gedili'nin unutulmaz bas hareketlerini duyuyoruz. Şarkı aralarındaki bilekler zaten tartışılmaz. Neil Peart açısından dahiyane bir performans. Yani olgunluk dönemi eseri sayılabilir bence ama <gülüyor> benim açımdan bir handikap var ki Alex Lifeson'ın gitar tarihinin en kötü gitar solosu. Yani bunu yargılamak elbette bize düşmez ama... ...bir dost sesi duyduğumuza inandığım için söylüyorum ben ne zaman Rush dinlesek. Alex Lifeson daha iyisini yapabilirmiş. Belki koşulların gerektirdiği buydu ama benim şarkıdan yana tek şikayetim bu. Yani ne zaman bu şarkıyı dinlesem... ...geçmişe gidiyorum. Çağatay'ın da dediği gibi lise koridorunda elinde bir tomar kağıtla yürüyen 120 kilo 1.60 boyunda bir adam görüyorum. Ee, ya da gözlerimi tekrar kapatıp açtığımda Fethiye'nin en kötü stüdyolarından birinde tarihin üretilmiş en kötü gitarlarından biriyle müzik yapmaya çalışan 120 kilo 1.60 boyunda aynı adam geliyor gözümün önüne. Her iki koşulda da o adama içeriden ya da dışarıdan bir ses güzel görünmen lazım diyor. Cool olman lazım diyor. Sende diyor rockstar karizması yok diyor. Sende diyor Nobel konuşması yapabilecek bir duruş yok diyor. Ve bunun yarattığı izleri bugün kendi sanatım adına bu dışarıdan kanıtlanmış bir şey değil elbette ama kendi sanatsal evrim adına bir ilerleme kaydettiğimi düşündüm bugünlerde. Bunları anımsıyor olmak. Aslında biraz olsun. Beni incitmiyor değil. Durum koşullar hala böyle. Hala bize. bir cool or bir cast out diyen insanlar var. Yani cool ol ya da. Defol git burada. Ama. Bu kadar basit olmamalı. Bence. Yani alarmlar bizim için çalmamalı yani. Alarmlar bizim için çalmamalı. Bizim için çalmamalı. İnsanlar varoşlara bu kadar sıkıştırılmamalı vesaire. Yani bu alışveriş merkezi çılgınlığı, bu Xanax'lar, bu Prozac nevi ilaçlar, bu artık psikiyatristlerden çıkmayan modern dünyanın insanları birer sanatçıya dönüştüklerinde sonuç bir coolor, bir castout oluyor yani. Bence böyle olmamalı. Eee 120 kilo dedim değil mi? Aynen. 120 kilo ve 1.60 boyunda bir adam benim de gözümün önüne geldiğinde sanırım bu yani bunu şimdi hatırlamak benim benim için hem buruk hem de tatlı bir hatırlama olurdu. Şimdi bakıyorum da yani 1.60 boyunda ve 120 kilo bir adam o gün bile yani en, tarihin, en kötüsü da, tarihin en kötü stüdyosunda, tarihin en kötü müzik aletiyle bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ama şimdi, yani sadece e, dışarıdan yargılamak gerekirse, 1.90 boyunda fit ve muhteşem saçları olan insanlar, <gülüyor> tarihin belki de yaratılmış en iyi gitarlarıyla, belki de olabilecek en iyi stüdyolarda, hala da saçma sapan, ...demek istiyorum buna birazcık da tırnak içerisinde. Özür dilerim ama... ...şeyler yapmaya devam ediyor. Yani, yani bu yüzden benim için... ...bir 60 boyunda bir 120 kilo o adam... ...sanırım... ...tatlı bir anı olurdu. Azimli bir anı olurdu. 120 kilo, bir altmış boyunda böyle... ...punk çalmaya çalışan bir adam... ...bu ben olduğum halde benim gözüm bile... ...iyi şeyler getirmiyor. Tabii bu işin başka bir boyutu bence bu üçlü arasında hayatının bir döneminde müzisyen olmayı istememiş kimse yoktur. Aynen öyle. Asla. <gülüyor> Ama gel gelelim o kadar bu tarz meziyetlerden yoksunluk ve o kadar az kurulduk ki <gülüyor> yani müziğe görece daha az kurululuk gerektirdi. <gülüyor> bir takım işler bulmamız gerekiyordu kendimize. Yani şakası bir tarafa müzisyenlikteki beceriksizliğimizden ötürü ve ...dış görünüşümüzdeki o aleladelik... ...o alışveriş merkezi karizmasına yakışmayan... ...şeylerden dolayı odalarımıza kapanıp... ...bir kağıt bir kalemle baş başa kalmak zorunda kaldık. Hepimizin yazma serüveni aşağı yukarı... ...bence buna tekabül ediyor. Evet. Ben de... Ben Furkan'la tanıştığımda öyleydi Furkan. Yani... ...bu şarkı insana... Özellikle de liseyi yeni bitirmişseniz nereden nereye diye bir soru sordurabiliyor. Hele de böyle ufak şehirlerden Ankara'ya gelince de bu soruyu daha çok soruyorsunuz. E Furkan'ın da dediği gibi yani bu kadar cool adamlar olamadığımız yahut olmadığımız için ya da olmayı, olmamayı tercih ettiğimiz için bir kağıt bir kalem alıp elimize bir şeyler üretmek istedik biz de. Öğretmeye de devam ediyoruz, yani Deniz yaklaşık 5 senedir falan yazıyor, Furkan da o kadardır yazıyor, ben de en azından 2 seneye yakın süredir yazıyorum. Biraz da yazmak konusundan bahsetmek istiyoruz biz bu programda. Yani niye yazıyoruz, çok basit bir soru aslında ama bir o kadar da derinliğe vurulabilecek bir soru. Karmaşık cevaplar istenmiş. Evet, karmaşık cevaplar istenmiş soru. Yani evet, gerçekten karmaşık cevaplar istenmiş soru ve insan karmaşık cevaplarla karşılaşıyor bu soru <gülüyor> sorulduğunda. Ee, neden yaz, neden yazıyorsun diye bir birkaç kez soruldu yani o kadar sorulmasa da birkaç kez soruldu ve hiç birisine de e, derin cevap verdiğimı hatırlamıyorum. Yani sözünü kesmek gibi olacak mı? Birkaç kişiye sorulması da gayet doğal, çünkü herhalde hepimizin yazdığı tekil yazıları 30'ar kişiden fazlası <gülüyor> bugüne dek okumamıştır. O yüzden öykünü anlatmaya devam edebilirsin, özür dilerim. Bir de tabii bu işi Fethiye'de de yapıyorduk. Yani ilk başta Fethiye'de de kendimizi bulmaya başladığımız için birazcık daha garip yani şimdi... Herkes kendini keşfetme aşamasından geçer yani birçok şey dener Birçok hayal kurar ve en sonunda bir tanesine Kararını kılar yani Bu bende Yazmak konusunda oldu tabi ilk başlarda ama daha sonra yani sinemayla tanıştığımdan sonra hani tabi Değişmeye başladı birazcık yani Bu Furkan'da da böyle ve sanıyorum kesinlikle Çağatay'da da öyle birazcık cümle düştü ama Yani Ankara'ya geldiğimde Türk Dili Dersi'nde hemen böyle kısa bir örnekle giriş yapmak istiyorum. Üniversitede üniversitede Türk Dili Dersi'nde Hoca neden insan yazar diye bir soru sordu. Yükül lanet dersi. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Tabi her ağızdan bir şeyler çıkmaya başladı işte oradan birisi bir şey söylüyor, arka taraflardan el kaldıranlar. Ben dinlemeyi seçtim. En sonunda bizim sınıftan Bir, bir kişi parmak kaldırdı ve şey dedi Ben <gülüyor> ben bir insanla konuşamadığım zaman ona yazarım dedi. E, hoca yani bunun üstüne fazla durmadı. E, ardından direktman yanındaki kişi parmak kaldırdı ve şey dedi. Yazmak benim için bir ihtiyaçtır ve ben yazdıkça zihnimi bulabiliyorum, zihnimi dökebiliyorum dedi. E şimdi buradan da şeye bağlayıp direkman sözü Furkan'a bırakacağım da Deminden beri diyoruz ya yani 120 kilo bir 60 boyunda veya da o kadar kuru olmayan çocuklardık o, Hala daha belki de öyleyiz Ve sanıyorum da tercihimiz bu yönden asla şaşmayacak Ama bu soruya da böyle cevaplar vermedik yani ve Sadece kalemimizden ve beynimizden geçenleri O samansarası kağıtlara Aktardık sanıyorum yani ve Bu işin uç noktasında da hiçbir zaman olmadık. Ya, yani benim söylemek istediğim şu herkesin üretim aracıyla ilgili serüveni farklı gelişmiş olabilir. Yani alttan almaya çalışmıyorum ya da ortalamacı konuşmaya çalışmıyorum. Biraz aslında empati yapıp bu kadar karizmatik cevaplar vermek zorunda hisseden ...arkadaşların gözünden... ...meseleye bakmaya çalışıyorum... ...ama... ...bana mantıklı görünmüyor... ...yani... ...böyle bir kaidenin varlığı... ...insanların... ...neden yazıyorum sorusuna... ...karizmatik cevaplar verme... ...zorunluluğu hissetmesi... ...bence... ...mesele bu değil... ...yani ben... ...geriye dönüp bakıyorum... ...13 yaşımdayken... ...ilk... ...oturup... Ciddi bir uğraş olarak, 13 yaşında insanın yaptığı bir şey ne kadar ciddi olabilir? Bu da ayrı bir tartışmanın konusu tabii de. Yani ciddi olarak vakit ayırıp, elime kalemi kağıdı alıp, insanlardan uzaklaşıp, ailemden, çevremden. ilk yazmaya başladığımda, abimle bir bilgisayar oyunu oynuyorduk. Meşhur Max Payne. <gülüyor> Uçmalı kaçmalı. <gülüyor> Oynamayan yoktur sanırım şey hareketli neydi oh. deli yürek <gülüyor> <Üçü yöne> vuruyor, <gülüyor> değil mi? Onu yani 13 yaşında insanın bakış açısı bu oluyor tabii yani o, oyunun aksiyonuna filan kaptırıyorsun kendini ben Max Payne'e bir devam yazma girişiminde bulunmuştum yani Oho. Max, Max Payne'in hikayesi bana çok dokunaklı gelmişti bu kadar da saçma sapan bir yazıya başlama hikayem var 13 yaşındaki bir adam için bayağı ciddi bir şey değil işte. Yani bu kadar aslında ciddiyetsiz. Ne zihnimi kağıda dökmek gibi karizmatik bir maksadım vardı. Ne birisiyle konuşamadığım zaman sanki ruh hastasıymışım gibi. ağlay <gülüyor> ağlay ona mektuplar yazıyordum. Yani herifin ailesi bilmem ne öldürülmüştü falan filan. Çok dokunaklı bir hikayeydi. İyi bir intikam meselesi anlatıyordu. Ve bana bir çocukluk kahramanı gibi gelmişti yani Max Payne. Şimdi bugünden bakınca iyi bir kara film oyun örneği olduğunu çıkarabiliyorum. Yani başarılı bir örnek. Ama Sineması çok kötü ama. Yani ben izlemedim. <gülüyor> Hayal kırıklığına uğramayım diye. Onu bilmiyorum da. Ondan sonra süreç değişip ben liseye geldiğimde bir yalnızlık çektiğim doğru. Yani hem Yeteri kadar cool olamadığım için yalnızdım, hem de bu denli yoğun hisleri, bu denli yoğun duygulanımları, sanat karşısında alınan tavrı paylaşacak insanlar bulamadığım için de yalnızdım. Yazmak ama buna rağmen benim için asla bir kaçış olmadı. Yani ilk lisede bu yalnızlık içindeyken ben yazmayı ciddiye almaya başladığımda bunu varoluşsal bir hastalık olarak görmedim. Asla. Herkesin bana sorulacak olursa Hayatta bir üretim aracına ihtiyacı vardı Hayattan tükettiklerinin karşılığını ödeyebilmesi gerekiyordu Bir biçimiyle Doğadan aldıklarını Dönüştürerek doğaya geri teslim etmesi gerekiyordu Benim Yalnız yapmaktan keyif aldığım değil Yapabildiğim tek şey olduğu için Ben yazmayı seçtim Bana bu soruyu Yazılarımı okuyan 30'ar kişiden 3'ü sormuştur. Yani 30 kişiden 3'ü sormuştur. Onlara da... Hayatta... Şey diyemedim yani. Ben... Herkesten çok düşünüyorum. <gülüyor> herkesten çok duyarlı. Özellikle senden daha duygusal. O yüzden sen yazmıyorsun ama ben yazıyorum. Ne haber? Diyemedim. Buna da gerek yok. Bu... Tam da zaten... Piyasacı sanatın Hepimizden beklediği şey, yani sadece rakırların değil herkesin raksstar olmasını bekleyen, üstü açık arabalarda, güzel kızlarla, yakışıklı olanlarla, denizin kuytu bir kenarına pafkife gitmeyi öğütleyen piyasacı sanatın endüstrinin bizim üstümüzde yarattığı bir dayatma diye düşünüyorum. O yüzden bunlara kapılmamak lazım arkadaşlar. Rahat ol. Ben de hani niye yazıyorsun cevap niye yazıyorsun sorusuna <gülüyor> tek bir cümlele cevap verileceğini sanmıyorum. Çünkü hani niye yazıyorsun yazıyorum çünkü kelime ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kelime kelime. <gülüyor> nokta olmaz yani. Ve Furkan da dediği gibi yazmanın bir kaçış olduğunu düşünmüyorum. Ben daha çok yazmanın yazmanın bir arayış olduğunu düşünüyorum. Yani hani çok böyle klişe olacak da kendini bulma serüveni falan diye böyle laflar çok çıkartırlar ya. Yazmanın da onun başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Hani yazıyorum çünkü şu demekten çok niye yazdığını bil çünkü bir insanın niye yazdığını bilmesine gerek yok. Yazıyorsa yazıyordur yazamıyorsa da yazamıyordur yani. yani. Benim için böyle. Bunu mesleki bir çerçeveden ele alalım mesela. Yani sanat zanaat bilmem ne bu tarz temel etik tartışmalarına girmek elbette istemiyorum ama neden arkadaş neden yani Fethiye sanayisinde marangozluk işleri yapan bir adam neden neden marangozsun dendiğinde <gülüyor> <gülüyor> böyle öböyle hö, falan diye kendini zorlayarak yaptığı işi müthiş bir meziyet sayarak cevap vermeye çalışmaz da yani eline kağıdı kalemi alan eline bir gitar alan ne bileyim bir şövalye bir tuval bir fırça biraz boya bulan adamlar neden bunun sanki dünyanın kurtuluşunun tek yoluymuş evet yani neden seçilmiş kişilermişiz gibi davranıyoruz ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Ya mesele şu kadar basit arkadaşlar. Benim elimden yazmak geliyor. Yazmayı seviyorum. Yazarken mutlu oluyorum. Yani benim tut, tutalım ki ileride mesleğim olacağı için söylüyorum. Şu, şu anda başka çarem yok. Bunun okulunu okuyorum. Hani şey Yani sürekli bu kibir açıklamasını yapmak zorunda da hissediyorum kendim neyse ama. Bir Orhan Pamuk kadar yazmaktan para kazanacağımı düşündüğüm için söylemiyorum bunu bunu. Meslek olarak kendime seçtim için söylüyorum. Size yemin ediyorum benim yaşadığım yaşantıyla Fethiye sanayisindeki marangozun yaşantısı arasında çok da ciddi fark var. Olmadı. Asla da olmayacak. Ne ben yazdığım için en güzel kızlarla yatacağım ne Ayşe adında iyi bir şair kadın arkadaşımız en yakışıklı çocukları götürecek. Zaten mesele bu değil yani. Bu, bu kısmını bir atlamak lazım. Yani evet, Furkan'ın dedikleri çok doğru. İnsan... Zaten Furkan'la yaptığımız konuşmalarda tabi Çağatay'da oluyor. Ondan sonra... Şimdi birazdan diyeceğim şeyleri birçok kez konuştuk. Yani insanlar... Yazıyor, veya da çiziyor, veya da işte sinemayla ilgileniyor. Veya da sanatın farklı dallarına bulaşıyor ya da iyi bir müzisyen olmak istiyor Şimdi Bu adımlar üstünde bu yol üzerinde ilerlerken insan Birazcık oturup kendisiyle baş başa kalıp düşünmeli diye düşünüyorum yani hani e, Ben niye yazıyorum falan filan diye böyle ağır böyle Fuzuli şeyler değil de Yani ben ne yapıyorum ben yazıyorum veya işte X, Z, Ben e, bunları niye yapıyorum çünkü böyle yapmak istediğim için yapıyorum. Peki ilerde bunları yaparsam ne olacak hım? Şunlar şunlar şunlar olabilir. Olmadı bunlar bunlar bunlar olabilir. Diye e, yolunu dalanıp budaklandırabilir. Bunlardan daha doğal hiçbir şey de olmaz. Ama deminden beri bahsettiğimiz gibi. Bu karizmatik cevaplar veya da karizmatik duruşlar veya da gereksiz e, ego sancıları. Mesela bence Mardin'de yaşayan Fatma'yı yazmaktan alıkoyuyor. Onceden ben metinleri paylaşmak Ben mi? Mardin'de ben Mardin'deki Fatma'nın yazdığı şeyleri merak ediyorum. <gülüyor> yani o çünkü onun karşısında ben eğilip bükülmek istiyorum. Yazdıklarını okuduğumda ellerimi titremesini istiyorum. Yani bu ıı, bütün edebiyat veya da sinema Türkiye'deki sinema çevrelerini de sarmış durumda. Yani, yani büyük üstat dediğimiz insanları da sarmış durumda bu. Buradan ne kadar artık konuşulabilir bilmiyorum ama bu sadece tabii benim şahsi gözlemlerim. Iı, Gene örnek veriyorum, Muharredin'deki Fatma Sırf bu yüzden yok ya yani hani anlatabiliyor muyum? Sırf bu yüzden biz onu okuyamıyoruz. Bak lafını bölüyorum. Benim de senin dediklerinden kafamda oluşan düşüncem şu yani Sanat üretmeye çalışan birine Niye o işi yaptığını sorunca o kişinin illa bir aforizma yaratmasına gerek yok. Yani Ama öyle oluyor. Yani bu soru sorulduğunda O kişi ...bir aforizma ürettiğini sanıyor, ve başkaları da bu aforizmaya niyeyse pat diye inanıyor. Ha demek ki bu adam böyle, ben böyle değilim, o zaman yazamam görüşüne kapılıyor yani. Zaten tüm sorun orada çıkıyor. Devam etmek gerekirse tabii şurada da şöyle bir durum var. Ee, bu kadar karizmatik duruşlar içerisinde, bu kadar e, gereksiz sancılar içerisinde olan insanlar... Tabi birçok kişiyi de etkiliyor ve şöyle de etkiliyor Bir gün okulda yemekhane çıkışında yani bir abim tuttu kolumdan ve sınıfımızdaki bir insanın Roman yazacağını söyledi hatta bana işte istersen yardımcı olabilirsin filan gibisinden Bir konuşma geçti aramızda yani duvara çarpmış gibi oldum yani, Hatta bununla ilgili bir yazı da yazmıştı Yani şimdi sen ne yapıyorsun diye sormak lazım insana ve sormuyorsa insan Birazcık da kendisine sormak zorunda. Yani çok garip yani o roman yazmaya kalkışmış ve bunların hepsi bu karizmatik tırnak içinde söylüyorum durumlar yüzünden. Neden? Çünkü roman yazdığı zaman kendini öyle hissedecek. Roman yazdığı zaman ne bileyim aslında sinirden fazla da konuşamıyorum ama yani. Yani, yani... Hani anlayabildiniz değil mi? Yani. Yani anlayabildiğim için tekrar e, bu tarz... ...aforizmal sancılar çeken arkadaşların bakış açısıyla olaya yaklaşmaya çalışıyorum. Mesela ...kimin hangi yaşta roman yazmaya kalkıştığı meselesi değil, Mesela böyle bir had meselesi değil zaten. Bu bir... ...sınırını bilme işi olsaydı... ...bunu evvela benim yapmamam gerekirdi. Deniz'in yapmaması Oğlum, gerekirdi. Ama gel ayrı yani, hani ben... Yani mevzuyu şuraya bağlayacağım. Ee, sanat... ...bana... Hep tutkunun işi gibi gelmiştir. Ve yolunu sanattan yana seçen insanlara iki seçenek sunuluyor. Ya tutkularınla bir yere geleceksin. Ya da şöhret olmak için elinden geleni yapacaksın. Bir reklam olacaksın yani. Reklam olacaksın. Yani benim bu arkadaşlarda gözlemlediğim bir sınırını bilme meselesinden çok. Tutkularla hareket etmeyip kendilerini... Şöhretle var edebileceklerine inanmaları meselesi zaten. Sanırım tek yani kelime yetiyor etiket. Etiket yani konformo bir kasta ya da bir kula bir kasta yani şarkı çok bilinçli seçtiğimiz bir şarkı değildi ama tartışmayı ben iyi bir yere çektiğini düşünüyorum. Yani bu iş tutkuların işi arkadaşlar. O yüzden aynaya baktığınızda ne gördüğünüzden sizin bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Rahatsız olmayın. Ya da insanların sizin dış görünüşünüzde, ne bileyim konuşma tarzınızla, bilmiyorum kaşınızda, gözünüzde ilgili sizi alt etmeye çalışan değerlendirmelerinden sizin kötü insanlar olduğunuzu çıkarmayın. Herkes üretsin. Zaten evet. üreten insanın kurabileceği en büyük paydaşlık bu. Yani Kesinlikle. Beni, beni bundan daha çok sevindirecek bir şey yok. Ama e, Sen... bazı popüler etiketleri yakamıza iliştirip bu popüler etiketler yakamızdayken tamamen tutkusuz, tamamen bu etiketlerin hakkını verebilmek üzerinden sanat ürettiğimizi iddia etmek bizi iyi bir yere değil kötü bir yere taşıyacak. Yani son kısa bir anekdot da ben aktarmak istiyorum. Yani izin verirseniz. Bu sadece bizim kuşağımızla ilgili bir mesele de değil. Yani sıkıntı orada zaten. Ne zamanda ocağın 20'siydi sanırım. Ankara merkezli bir ...yazar örgütlenmesi var. Edebiyatçılar Derneği. Bu örgütlenmenin de adı. Edebiyatçılar Derneği'nden... ...üye olmak için... ...davet edildim. Tekrar bir kibir uyarısı... ...yapmak istiyorum. Kibirli oldum için bunu söylemiyorum. Yani insanlara, gel üye ol. Bak burada güzel insanlarla tanışırsın. Güzel paylaşımlarda bulunursun dediler. Ben de üye oldum. Ojen 20'sinde de... E, ...şey vardı. Genel kurulu vardı derneğin. Artık nasıl büyük umutlarla genel kurula gittiysem, yani oradaki yaşça benden büyük, bu işe benden daha uzun süre emek vermiş insanlara, o insanların üzerinde kötü izlenimler bırakmayayım diye giyinebildiğim en güzel şekilde giyindim. Davranışlarımı onların rahatsız olmayacağı şekilde törpülemeye çalıştım. Bu emeğe saygımdan yaptığım bir şeydi. Genel kurula gittim. ...koskoca Edebiyatçılar Derneği pankartının altında... ...işte... E, ...divan seçildi bilmem ne... ...o tarz bürokratik işler... ...sonra döndüm konuşmalara bir baktım... ...70 yaşındaki, 60 yaşındaki, 50 yaşındaki adamların... ...aralarında tartıştığı şey... ...edebiyat değil... ...aidatlar ödenmedi falanca ihraç edildi... ...işte tek mesele aidat mı... ...sen şöyle şerefsiz bir adamsın... Senden adam olmaz. Sen ne biçim edebiyatçısın? Falan filan. Yani bu sadece bir kuşak rahatsızlığı değil. Sözü buraya vardırmaya çalışıyorum. Bu bir çağ rahatsızlığı. Neden buna alet olalım ki arkadaşlar? Yani ben bence lüzumu yok. Yakamıza çağın popüler etiketlerini iliştirip sırf bu etiketlerin hakkını verelim de insanlar bizimle ilgili Aşağılık tırnak içinde ne bileyim toplum içinde kendine yer edinemeyecek biri olduğumuzu düşünmesin falan diye davranmayalım ya da böyle davranacaksak bunu ne bileyim moda mankeni olarak yapalım anlatabiliyor muyum yani sanatı tutkuların işini bir aşk meselesini bence buna alet etmeyelim diyorum başka eklemek istediği olan bir şey yoksa bir şarkı dinlemeyi öneriyorum. Bu arada biz de biraz e, öfkemizden kurtulmuş oluruz. Çay içeriz. Çay içeriz. Ee, biraz rahatlarız. Börek, börek de yeriz. Camı açarız. Odayı havalandırırız. Belki biraz. Çünkü sesimin çatallaştığını hissediyorum. Ama o börek güzel miydi? O börek güzeldi. Patatesliydi. O böreğin de apayrı bir hikayesi vardı. Neyse. şarkı çalalım. Bir şarkı çalın, ne çalın, ne dinliyorum. Bilmem. koyun dinliyor Hasan. Koyundan ne dinliyorum? Madem bu yüzden gidiyoruz yani. Radio Gaga. Radio Gaga gelsin o zaman koyunda. E, Freddie Mercury çok sevdiğiniz e, Facebook cover fotoğraflarınızın vazgeçilmez ismi Freddie Mercury. Koyunu ben de biliyorum. Sizler için söyleyecek. Radio Gaga. Catch you later, baby. ...ki 250 yıldır radyo DJ'li yapıyormuşum gibi, her çaldığımız şarkının arkasından sanatçılarla ilgili konuşmak istemiyorum. <gülüyor> o yüzden bu sefer konuş. Ee, Queen'nin solisti öldüğünde bir tane Türk gazet gazetesinde önceden şöyle bir başlık duymuştum. Freddie Mercury öldü ve altında da şey yazıyordu yani ilk cümlelerden biriydi. ...oğlanlara olan ilgisiyle tanınıyordu diye. Haydi <gülüyor> be! Yani habercilik bu. Bundan öte habercilik ben görmedim Türkiye'nin. Böyle haberlere ihtiyacı var diye düşünüyorum yani. Tabi canım ya. Aydınlık gazetesi. Sözcü gazetesi. Aydınlık, Aydınlık. Milliyet, Hürriyet. Milliyetiydi er zaten galiba. Ertuğrul Özkök. Allah Ertuğrul Özkök'e <gülüyor> zeval vermesin zaten. Ben şeyi gördüm ya. Ee... Biddler'ın John güzeller güzeli karısından boşanıp Yokono ile evlendi. Aynen ben de gördüm <gülüyor> Beyler peki şey ne diyorsunuz? Che şey, Gore... Guevara'nın çantasından konuyu dağıtma <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> yani şey anekdotu da güzeldi ya. Freddie Mercury saygı konserinde e, Queen şarkıları çalmış grupları davet etmişlerdi ya 90'larda mıydı? Evet, evet. Şeyin şey belgeselinde birazstam işte bana A Year and a Half in the Life of Metal adamıydı. Bunların da Stone Cold Crazy yorumu var ya. E, bu Brain May James de böyle ateşli sohbetler yapıyor James Hetfield'i gördüğüne çok memnun falan. Brain May uzaklaşıyor James Hetfield kameraya dönüyor. Şu minimalde bir şeyler söylüyor. Oğlum adam bana geçen gün aldığı pedaldan bahsediyor. Ben de ondan iki tane var. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>! Anlıyorum. <gülüyor> bence Queen'le ilgili Queen şöyle büyük grup, şöyle dahi yani grup falan demekten öte güzel tatlı bir anekdot. tabi bu Queen'i sevmediğim, ötelediğim yerin dibine soktum anlamına gelmiyor. Bir gün alkollü araç kullanırken yakalanırsam polis arabasının arka koltuğunda söyleyeceğim tek şarkı Bohemian Rhapsody. <gülüyor> yani <gülüyor> evet. Demin konuyu çok dağıtmadan asıl mevzuya gelelim yazma meselesinden söz ediyorduk. Yazmak bizim temel uğraş alanlarımızdan birisi olduğu için yazmaktan biraz bahsetmek istedik. Bu e, bizim soru aldığımız platform olan Ask.fm'den de çok sık e, sordum, sorulan sorulardan biriydi yani. Soruların düşmancı içeriklerinden söz etmiyorum yani yazdığımızı beğenen olur beğenmeyen olur elbette. E, Bizim yazmamız üstünden konuşuldu ama yazdıklarımız üstünden ne yazık ki çok konuşulmadı. Yine de hani konuyu bize yazmaya bağlama fırsatı verdikleri için bize bu tarz sorularla yaklaşan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ben diyorum ki yani bugün artık bizim yayıncılık platformu olarak kabul etmemiz gereken başka bir ortam daha var ki mat bu dergilerden adım bu kitap yayıncılığından ziyade internet yayıncılığı ee, daha evvelde duyurduğumuz üzere aslında bugünkü programın bu ilk programın başlığı bizim kuşağımızdan başlamak üzere insanlarda son yıllarda ciddi bir fenomen durumu yaratan blog çılgınlığıydı amatör bir yazarın en sık tercih ettiği sanırım ortamlardan, platformlardan birisi, internet platformu. Bilmem yanlış mı düşünüyorum? Tabii doğru düşünüyorsun yani... Yazma hevesi olmuş, yazma hevesinde olan insanlar, blok, çılgın olup çıkıveriyor karşımıza tabii. Bu hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda söyledim bunu. Bloklar bu şekilde şekilleniyor mu demek lazım? Ne demek lazım? Yani, yani tabi evet. Yine şey akmama geldi. Yazıyorum çünkü birisiyle konuşamadığım zaman ona yazarım. laf akmama geldi. Bloklarda bence buna yakın bir şey insan kendini bence daha rahat ifade ediyor bloklarda ne? ve yani daha rahat ifade neden daha rahat ifade ediyor? Seviyorsan git konuş abi. Yani bence de delikanlı <gülüyor> olacaksın yani. yani. Niye <gülüyor> internetten insanları taciz ediyorsun? Git konuş delikanlıma gibi. Bak kardeşim, ya benimsin ya kara toprağansın de, değil mi yani? Bir de sırtına iki tane pat pat. Ama işte tabii doğru diyorsunuz da yani klavye karş klavyenin üzerinde değil tabii de klavyenin ayağının <gülüyor> <gülüyor> <var mısın? gülüyor> Klavyenin arkasında <gülüyor> ne <gülüyor> oturup beyaz bir ekrana yazmak, birinin gözüne bakıp bir şeyler söylemekten insanlara daha kolay geliyor ve insanlar evlerinde oturup blog yazarken yani ona buna laf giydirmenin güzel bir şey olduğunu da düşünebiliyorlar. Ne bileyim yani, bence böyle. Evet, Çağatay'ın da dediği gibi yani bir beyaz bir ekrana bakıyorsun ve önünde harfler var. Bu söz söylemekten daha basit bir şey çünkü zaten oraya basmayı öğreniyorsun ama kaç yaşına gelirsen gel, konuşmayı öğrenememişse? Öğrenememiş oluyorsun Yani... Bir kere blok dediğimiz kavramın ve blokların kökeninden söz etmek gerekiyor galiba. Bir şeyin kökeninden söz ederken de bizim en büyük yardımcımız etimoloji. Kesinlikle. Allah karis, Yani dil işte falan. Hani yazan birçok insanın anlamadığı ama yazdı. Neyse bu <gülüyor> <gülüyor> şimdiki konumuz değil. Ee, ontolojik ve gösterge bilimsel falan. Kesinlikle. Gösterge bilimine girmemiz lazım. Abi. <gülüyor> yok yok gösterge bilimle bir ilgisi yok da blog sözcüğüne baktığımızda blogun bir tür kısaltma olduğundan söze de biliyoruz aslında. E, blog, weblog kelimesinin yani İngilizce web ve log kelimelerinin birleştirilmiş hali olan weblogun blog olarak kısaltılmasından meydana geliyor. Peki weblog neyi ifade ediyor? Web bildiğimiz üzere a demek. Log da bir takım şeylerin kaydının tutulması anlamına geliyor. Günlük. Ben de oraya gelecektim. Yani biz tabii muhasebeci olmadığımız için örneğin ya da bir şirketin muhasebe defterlerini internetten yayınlamayı düşünmeyeceğimiz için tuttuğumuz kayıt bizim gündelik yaşamlarımızla ilgili bazı kayıtlar oluyor. Bazı wikipedik bilgiler vermek gerekirse wikipedik de benim e, önerdiğim bir sözcük. Artık ansiklopedik Türkiye'ye Türkiye bence de Wikipedia lazım. Tabii Wik Wikipedia çok önemli. Yani Aynen. konuşmayı bilmeyen insanın en büyük yardımcısı. Wikipedia. Ana Britanika değil Wikipedia bilgiler. Çünkü bizi de konuşmaktan çok anlamadığımız için. Wikipedia. E, şaka bir yana hani özünde yararlı bir platform olan vikiped'iden ...bazı istatistikler aktarmak istiyorum size, tabii siz de internete weblog yazdığınızda... ...bu istatistiklere ulaşabilirdiniz ama benim güzel sesimden dinleyin istedim. Ee, tabii ki günümüzün en büyük mevzu para olduğu için Wikipedia'de blog başlığını oluşturan arkadaş... ...blog sitesi sahiplerinin yarısının yıllık gelirinin 60 bin doların üstünde olduğunu söylemiş. <gülüyor> bu, biz bu kategoriye girmiyoruz. Yani bizim ilgilendiğimiz insanların da ben bu kategoriye girdiğini zannetmiyorum. Ee, bir istatistik görmüştüm ki Abi günde 5000'den fazla yeni <gülüyor> blog sitesi yaratılıyormuş. Evet. Yani benim de ilgilendiğim taraf buydu. ne de değil, 50.000. Yani <gülüyor> matematik midir? <gülüyor> teknorati verilerine göre ki de dünyadaki bütün blogları indekslemeyi ve bloglarla ilgili istatistik toplamayı hedefleyen bir sitedir. Günde 50 binden fazla yeni blog sitesi yaratılıyor. Ve yani düşündüğümüz zaman bunun insanların sesini duyurma arzusundan başkaca bir şey olduğunu görmüyoruz. Türkiye'de blog mevzunun kökenine bakacak olursak yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de ilk Kişisel blok sayfası e, Bünyamin adında birisinindi. Ben, benim de kulağıma çalınmıştı öyle bir şeyler. Ya. Nahnuorg. Yani benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk şahsi blok Nahnu adındaki bloktur ve hatta sanırım bununla ilgili bir veciz ifade de vardı. Yani yine yanlış hatırlamıyorsam Nahnu'nun ilk yayın tarihi 2002 olduğu için. 2002, 2003, 2004 evresinde blog yazmaya başlayanlara, şahsi internet günlüğü tutmaya başlayanlara nahnu mertebesinde yazarlar deniyordu. Ee, yani ortamlar, platformlar değiştikçe bu platformlar kendi dillerini, kendi bir takım alışkanlıklarını da geliştiriyorlar. Ve bugün e, insanlar bir romancı olmaktan, şair olmaktan vesaire daha çok blogger, yani blog yazarı olmakla Türkçe'de yine Nahnu ekibinin önerdiği şey blogcu olmakla daha çok ilgililer. Ee, biraz biz bundan söz etmek istiyoruz. Hepimiz blog yazan insanlarız evvela. Ee, önce etimolojiden söz ettik, kronolojiden söz ettik. Kendi şahsi blog maceralarımızdan da bahsedip asıl söylemek istediklerimize gelelim diyorum ben. <gülüyor> Tabi inşallah sıkma, sıkmadık yani, yani ben de blok yazıyorum, Furkan da blok yazıyor, Çağatay da blok yazıyor ee, Benim Blokla tanışmam aslında baya bir önceye dayanıyordu ama Ben fazla üstüne düşmemiştim, daha sonra Fiaka ile beraber e, Karar vermiştik hani blok tutalım, bu blokları sürekli güncel tutalım ve işte Bunlar bizim insanların e, insanlara verebileceğimiz bir adresimiz olsun diye karar vermiştik blok tutmaya Yok, o zamanlar ben kendime blog açtım Ve hala da güncel bir şekilde tutuyorum blogu Hoşuma gidiyor bloga yazmak Ara sıra işte karaladığım öyküleri paylaşıyorum, ondan sonra işte güncel kendi hayatımla ilgili şeyler paylaşıyorum Veya da işte eğer bir şey Hoşuma gittiyse veya gitmediyse Onları yazıyorum, onlara karşı olan yorumlarımı Veya işte <gülüyor> Yüzüne söyleyemediğim Şeyleri yazıyorum ...delikanlı olamadığı durumlarda, evet. klavye delikanlısı Mısır. olan çok güzide bir arkadaşımız. Evet, ben. Kendisini çok takdir ediyoruz. Şoşöyle giyinir. şöyle giyinir. Herkesin bir popisi var. Türban Yüce <gülüyor> Yaradan'dan gelmiş olabilir. Ama... Ama... Niye böyle şeyler... <gülüyor> <gülüyor> ne, neyse işte yani... Evet, konuyu dağıtmayalım lütfen. Benim blok serüvenim böyle yani. yani çok da de derin, derin bir mevzu değil yani, yani baktığımız kadarıyla. Çağatay'ın derin. Evet Hı? benimki bayağı bir derin yaklaşık yani hani bu Pasifik'te var ya 12 bin kilometre falan. Ona, ona yakın yani. Pişki Çukuru'yu da MH'le başlıyordu. Ya? Unuttum şimdi. Neyse. Benim de Yok ya. vlog açmam... Mıyan var mıydı? Neydi? Yok. Neyse. Ee... <gülüyor> Denizle aynı döneme naslıyor. Zaten birbirimizle haberleşerek açmıştık bloklarımızı. Benimkinde de öyle çok dolu dolu şeyler yok açık konuşmak gerekirse. Çünkü en ufak bir okunma kaygısıyla yazdığım şeyler değil. Ben kendi aklıma gelen şeyleri yazıyorum. Okumak isteyen okur, okumak istemeyen okumaz yani. Çünkü blokun da mantığı bu zaten. İnsanlara dayatmanın... Kafasına silah dayadığını biliyoruz millet okusun diye. Yani. yani... silahla, şeyle Tommy Gun'la... Tabi canım, telefon mesajlarını da gördük. Yani son blog yazımı okumdum <gülüyor> Henüz bakma fırsatı olmadı canım. İstersen hemen bakayım. <gülüyor> yani onların dışında, onların dışında... Yani okunup okunmamak çok önemli bir blog mevzunda. Tabii, Zaten yani her şey. gün 50 bin tane açıldığına göre insanların bir okunma kaygısı olamaz. Zaten olsa bile okunmazlar yani ve ben de küç küçük küçük hikayeler paylaşıyorum henüz şiir paylaşmadım çünkü yazdıklarımı internete koymak istemediğimden dolayı küçük hikayeler yani şarkılar şarkılar şarkılar eşliğinde küçük hikayeler evet, hoşuma gidiyor yok. öyle yani güzel iş zevkli iş öyle yani, yani... benim blog okuyucusu olmamla blog yazarı olmam aynı evreye rastlıyor ama ben Yapım itibariyle ayran gönüllü, yahut maymun iştahlı bir adam olduğum için. Yahut şıp sevdi. Yahut şıp sevdi. That's the word. Neyse. Herhalde 4 ya da 5 blog açıp kapatmışımdır bugüne kadar. Bunlardan... Bozulunca aç kafa mı yaptın? <gülüyor> <gülüyor> resetledim kardo. <gülüyor> buzdolabına koy sen. Ee, Bunlardan <gülüyor> mesela 2008 tarihiyle Exploited diye bir sayfam vardı. En ...punk olduğum en sıkı e, rocker, Deloanlı olduğum dönemde e, sloganı pogo gibi olan saçma sapan bir blogtu. Ama benim de ciddi anlamda blog yazarı olmam e, hiçbir zaman gerçekleşmedi. Çünkü ben blog formatında bir iş yapmaya aslında bu ocakta başladım. En son açtığım blog, blog formatında işten. Yani Şahsi web günlük formatı taşıyan bir sayfaydı. Bundan önce yazdıklarımı yazdığım ürünleri insanlarla paylaşabilmek adına bir fırsat olarak görüyordum. Ama tekrar meselenin üstüne bir eğildim bir düşündüm. Aslında blog dediğimiz şeyin işlevi bu olmasa gerek. E, o yüzden ben sizinle bir şarkı paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çok duygulandım. O kadar duygulandım ki sözleri... Abi ağlıyorsun şu an. Evet. E, gözyaşımı dillesem. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> o kadar duygulandım ki... E, madem internet günümüzün bir hadisesi, bloglar günümüzün önemli bir meselesi. Yüzyıllar öncesinden şarkılar çaldık durduk. Biraz da yeni bir şeyler çalalım. Biz de neşemizi bulalım, havamızı bulalım. Konuşmaya... Börek yiyelim. Evet börek yiyelim. Adamlar nasıl açsa artık. Keşke programı kaydetmeden önce halletseler <gülüyor> Diye ayar vereyim. Ee, yine çok sevdiğimiz bir şey çalalım istiyorum ben. Deniz bize kötü kötü bakıyor biz. Böyle çatayla birbirimize bakış çok sevdiğimiz bir şey değil ben diyeceğim. Benden de çalın ya! Tamam. Bir sonraki şarkı söz veriyoruz. Deniz'in sevdiği bir şey olacak. Ama bunu çok dinlemek istedim şu anda. Dredge çalalım mı? Oo, ben de severim. O mu? Dredge'den e, ben Light Switch çalmak istiyorum. Paria Parrot the Delusion albümünden. E, bu şarkıyı canımdan çok sevdiğim bütün eski sevgililerime adamak istiyorum. E, sizin ...bu şarkıyı göndermek istediğiniz birileri var mı arkadaşlar? Ee, Vaviyan filminin ekibine yollamak istiyorum ben de. Light Switch olduğu için. Beyler ben kime yollarım? Selin diyor. Tarantino'ya. <gülüyor> Aramızda bir lümpen var. <gülüyor> Sorry bari. d cool. cool it's recording. <gülüyor> e dinledik. Evet, böyle bir anstanta ne yakalamak <gülüyor> istedim kendi adıma. 100 yıldır DJ'im ya. Dreaj'ten dinledik. Light Switch Dreaj'in 2009 tarihli albümünden. E en çok olay yarattığı albümünden. Dreaj'in Türkiye'de en çok dinleyici kazandığı albümünden. Bence ilk albüm daha güzel oldu. İlk albümler. Light Motif mi? Bir tartışma başladı. Yani light, light Motif'in yeri hepimizin kalbinde ayrı ama. Evet. Şimdi Art tarihsel gelişimi içinde falan ne hani <gülüyor> konuşmaya başlamayayım hiç. Seni ezerim. Enişte! <gülüyor> <gülüyor> ee, ben bu şarkıyı çok seviyorum. Çok e, içten kalpten bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Müzikal altyapısı da bana sorulacak olursa bir o kadar güzel. Ama bu saatten sonra ben şarkılarla ilgili konuşmayacağım Deniz tutur. Şimdi sometimes in the tabler <gülüyor> zamanında Müzikle aram çok iyiydi gerçekten hani çok iyi bir dinleyiciydim ama dinlediğim şeyler ya teknoydu <gülüyor> ya da rap müzikti o yüzden galiba şu anda iyi bir dinleyici değilim ama bu neydi bu? Grubunu... DRAGE yani Bu şarkıyı ben işte Furkan'la Ankara'da işte burada evde birçok kez dinledim. Ya yani bu grubun başka şarkılarını da dinledim. Gerçekten mükemmel bir grup. Ee, özellikle bu şarkısını da seviyorum. Light Switch'ti galiba değil evet. mi? Senin şarkının girişiyle ilgili söyledikleri mi Aslan'a getirmesi? Ne demişti? Sahne canlanıyor gözümde yol sahnesi Aa, doğru doğru evet. Evet evet evet şimdi hatırladım. Yani şey bir kere böyle din dinliyorduk. Evet hatırladım. Ya şey olmuştu. Furkan açtı bu şarkıyı. Sanırım birazcık da yorgunluk. Yani ikimizdik evde. Yoldan gelmiştik. Yoldan tabii. gelmiştik değil mi zaten evet. Ankara'ya geldiğimiz günde. Kötü zamanlar geçirmiştik falan. Neyse. Yani. Ondan sonra. Ya Furkan açtı bu şarkıyı bir anda gözünde böyle bir gündüz havası ama. Güneşli. Bir upuzun bir yol ama dümdüz. Üstü açık eski model bir araba. Yani Chevrolet olabilir. Ondan sonra orada bir adam, genç bir adam arabayı sürüyor. Yanında güzel bir kadın saçları uçuşuyor ve esmer saçlı. Böyle güneşe doğru arabayı sürüyorlar. Ve o sırada Dipte yavaşça başlıyor şarkı dın, dere, dın, dın. ve yükselmeye başlıyor. Öyle bir şey söylemiştim. Şimdi birazcık ben duygulandım ben biraz şey oldu. Yani bana da üstü açık, açık, kötü üstü açık araba demeyeceksin. Acı benim yanımda. Özellikle bir şarkı aldıktan sonra üste açık araba demeyeceğim. Özellikle ve özellikle bir konu konuşup araya bir şarkı sıkıştırmışken <gülüyor> hiç bana üste açık araba demeyeceksin. <gülüyor> Çünkü benim aklıma open car geliyor, doğrudan. Hair blown in an open car. Yani konu iyice dağılacak, sizin dikkatleriniz de bence yerle bir olacak. Ama tüm suç Deniz'in aklıma böyle bir şey getir, böyle bir yol açtığı için. Ama başta da dediğimiz gibi zaten mevzu ciddi, meseleleri ciddi ciddi tartışmak değil. Hep beraber hayatın güzelliklerinden faydalanabilmek, bunları paylaşabilmek kuşağımızın kahramanı Steven Wilson'ın grubundan Porcupine Tree'den Deadwing albümünden 100 yılın konser açılışı şarkısı geliyor. Open Car. Bu şarkıyı bütün e, müzik ineklerine, bütün iyi dinleyicilere falan adıyorum. İyi dinlemeler. Air blown in an open car Summer dress slips down your eyes iki şarkı dinledik. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Bana iyi geldi. Hem sahnelerden filan da bahsetmiş olduk. Ama buradan bloglara nasıl döneriz? Tam bir muamma. Bir sır. Ee, tekrar konuyu hatırlatmak gerekirse blogların kişisel web günlükleri olarak başladığından söz etmiştik. Ee, zaman içinde artık günde 50.000 bin yeni blog sayfası oluşturulur hale geldikçe, Bloglarda e, başlangıç işlevlerini e, terk etmek durumunda kaldılar. Tabi hala kişisel web günlüğü klasmanında blog yazan blog yazarları var. Ama bunun yanında foto blogging İngilizcesi evet. yani fotoğraf blogçuluğu, e, video blogging evet. ki YouTube'la YouTube'un temel işlevi İlk açıldığı sıralarda video blogging Onun meselesini hani video bloggerların elini rahatlatmaktı gibi e, durumlara evrildi ardından mikro bloklar geldi zaten YouTube'da da blog, bloglarım var zaten tabi hani. tabi yani evet. YouTube hala kanal blog gibi isimlendirmeler veriyor. E, yani uzun uzadıya şeylerden bahsetmeye gerek yok örneğin Google'ın blogger'ı satın alıp blogger'ı işletmeye başlatmasından ne bileyim Google blog Search'ten filan konuşmaya gerek yok. Bizim asıl konuşmak istediğimiz blogların değişen işlevleriydi. Bugün mesela Tumblr gibi bir platformun açılmasıyla insanların ben de. E, blogları... E, ne derler adres defteri gibi kullanmaya başladığını görüyoruz yani internette bu kadar yabancı terim kullanmama umarım bozulmuyorsunuzdur ama surf yaparken bunlar hep dışarıdan devşirme olduğu için yani internet terimleri internette surf yaparken gördüklerini kaydettikleri birer ortam haline de geldiler ee, Konuyu asıl getirmek istediğimiz nokta burasıydı. Yani blogların değişen işlevleriydi. Blogların nasıl bugüne geldiğinden söz etmek istiyorduk. Ee, bu konuda en çok dolu olan arkadaşımız sanırım Deniz. Bu konuda en çok konuşmak isteyen. Özellikle Tumblr dediğimde adam heyecanlandı. Ne hikmetse. Bakalım Tumblr'la ilgili ne diyecek ben de merak ettim. Dinleyelim. Yani tabii <gülüyor> Tumblr'dan önce ben şunu diyeyim. Blok düzenli blok tutmaya başladığım zaman tabii düzenli blok takip etmeye de başladım. Çok güzel bloklar da var. Gerçekten hani alalade bloklar da var. Ee, güzel bloklar benim bloğumun daha başka güzellikler adı altında sıraladığım bloklar yani benim için güzel olanlar. Orada hatta çok ironiktir orada tamdır da var bir tane. Ama işte tam da bunu söyleyeceğim. Şimdi. E çok fazla lafı dolandırmayacağım. İki çeşit şey görüyorum. Yani bunlardan bir tanesi gerçekten hatta benim takip ettiğim gibi e, kürk mantolu madonna'ydı. E, hmm, mademoiselle, mademoiselle G. Aynen. Ondan sonra çok da güzel, çok da hoş fotoğraflar paylaşıyor ve sadece fotoğraf paylaşıyor. Sanırım yazı. yani, yazı yani. Çok az var. Ondan sonra. Yani Mademoiselle bir mikroblok olduğu da söylenebilir. Hani ...küçük e, mikro metinlerden, evet. fotoğraflardan, videolardan beslendiği için aynı zamanda bir bookmark, bir adres defteri evet. olduğu da söylenebilir. Çünkü benim dikkat ettiğim kadarıyla e, okuduğu kitaplardan evet. sayfalar paylaşıyor, kitaplarını paylaşıyor. Evet. Yani hayatına dair bazı mikro girdiler yapıyor Kürk Mantolu Madonna. Evet. Yani e, işte paylaştığı fotoğrafların altında kısa fotoğraf açıklamaları veya de evet. okuduğu kitaptan beğendiği cümleler paylaşıyor. Ya bu çok güzel yani bir de göze çok hoş gelen ve estetik duruyor. Ee, iyi bir okuyucu olmasının da sanırım bunun etkisi var. Ben yani. beğenirim, ve, an ve Ankara'da yaşıyor sanırım yani. Ve bir kadın ondan sonra çünkü yani Ankara fotoğrafları ve onunla ilgili bir takım açıklamaları var. Ve tanışmayı isterdim. Yani çünkü gerçekten çok güzel blog tutuyor çünkü yani tamdır tutuyor. Yani işte ne denirse. Şimdi böyle güzel bir örneğe bakıyoruz bunun üstünden ne kadar güzel konuşuyoruz bir de. Yan tarafta yani şeyler görüyorsun ee, işte Jack Daniels e, viskisini alıp işte böyle dilini çıkartıp oradan böyle içen kadın ve işte dilinden damlayan sular işte üstü çıplak bir adama damlıyor böyle fotoğraflar paylaşılan tamdırmlar işte efendim Nutella'nın de ağzına yüzüne orasına burasına sürüldüğü fotoğraflar <gülüyor> yani yani vos, özellikle vosvos vos fotoğrafları Bunlar benim en çok dikkatimi çeken şeyler. İnşallah bir Volkswagen der misin? Volkswagen. Das Auto. <gülüyor> yani e, bu üç tane e, şey benim çok dikkatimi çekiyor yani... Türkiye'nin... tamdır tutabilecek kadar... E, işte e, ...bilgisayarı olan işte efendime söyleyeyim aman elektrik kaygısı olmaya falan filan insanlar yani daha doğrusu kızlar... Kadın arkadaşlarımız Bu tip şeyler tutuyor ve bunlar beni birazcık geriyor Niye geriyor bilmiyorum yani muhatabım değil Efendime söyleyeyim hani uğraş alanım değil ama Bu kadar güzel şeyler yapabilecekken ya Kürt mantoluk madonna gibi Atıyorum üstüne eğilebilecekken Bunu çok hoş estetik bir tarzda Koyabilecekken ama Tutup Nutella fotoğrafları Veya da Volkswagen Fotoğrafları koymak. Oldu gibi yani. Oldu gibi. Yani ne e, iş? Ben bunu anlamıyorum ve bunu da zaten şey yapmak istiyorum. Yermek istiyorum yani. Kendi içimde yermek istiyorum. Ya, siz de yerin bunu ya. Yani kınayın. Anlatabiliyor muyum? Yani o insanlar niye Nutella fotoğrafları paylaşıyor? Niye Jack Dennis fotoğrafları paylaşıyor? Çünkü onlardan daha önce gelen kuşak böyle şeylerin, böyle şeyleri insanların seveceğini öğretti onlara. O yüzden onlar öyle şeyler paylaşıyor. Yani bunların <gülüyor> sevil ...sevilen şeyler olduğunu düşünüyorlar. Onlar her gün, yani, ben, yani bence onlar her gün Jack Daniels için ekmeğini hı. sabah Nutella sürüp... ...yanında bir de böyle portakal suyu içen insanlar değil, yani arkadaşları şey. tarafından da sevilen şeyler olduğu için paylaşıyorlar. Yani bir okunma kaygısı giriyor işin içine ve okuma kaygısı yani. girince Kids. işin içine... ...insanlar seni okumuş olmuyor aslında. Seni okuma kaygısıyla oluşturduğun kişiliği okumuş oluyor. Kisi bu da sen olmuyorsun. Yani insan oradaki Nutella'ya bakıyor yani. Senin onu, o bir ürün değil yani. Çok kısa bir girdi yapacağım Çağatay'ın konuşmasına. Şimdi sen ne yapıyorsun? Ee, Tumblr e, üyeliği alıp Tumblr yapmaya başlıyorsun. Aynen. Şimdi bu ne demek? Bunu bir kere bir oturup, kendi içinde bir düşünmen lazım ama Tumblr neymiş? Hmm, Tumblr ne işe yarar? Ondan sonra ben buradan nasıl şeyler yapabilirim? Yani üstüne biraz düşünmen lazım bunu. Çok derin mevzu da değil. Tabii muyum? Bunu düşünüp ...bunun gereklerini yerine getirebilirsin, getirmeyebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ama yani bunu düşünüp belli bir yol çizmen lazım. Zaten yoksa niye sen Tumblr şey alıyorsun ki kendine? E tabi canım benim için... ...şu anda Tumblr, yani arkadaşlarımın hediye gibi birkaç istisna dışında... ...çevre tarafından cool bulunan fotoğrafların paylaşıldığı bir şeyden başka bir şey değil yani. Vlogla <gülüyor> alakası falan da olduğunu düşünmüyorum. Ama yani sitenin kuruluşu blokla alakalı olabilir evet ama bunu kullananların yüzde kaçının gerçekten bir blok tuttu tartışılır. E kesinlikle ve bu işte cool ilgi çeken fotoğrafların veya da sözlerin e, bu e, beğenmediğimiz kendi şahsımız adına söylüyorum beğenmediğimiz Stambullarda kullanılmasının durumu da sanırım birazcık televizyon ve e, internetin e, o insanlara kötü yansıması değil mi yani hani ben yani. bunu da düşünüyorum. Zannediyorum ...her platform, her ortam zaman içinde kendi trendlerini yaratıyor. Bunu ilk sosyal medya patlamasında da görmüştük Facebook'ta, Twitter'da. Yani insanlar dedik ya hani nahnu mertebesi diye bir şeyden söz ediyoruz bugün blogcular arasında, Türk blogcular arasında. Zamanında Facebook ilk açıldığında da, Twitter ilk yaygınlaşmaya başladığında da... ...ya da ne bileyim başka bir sosyal medya, Instagram bilmem ne bunlar... Force Square filan insanlar arasında karşılık bulmaya başlayınca kendi trendlerini yaratmaya da başladı. Yani temel meseleden ben çok da bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Yani Tumblr'ı yaratan insanların bence beynine sağlık, eline sağlık. Ama e, bu bahsettiğimiz insanlar her gün Jack Daniels içemedikleri gibi her gün Nutella yiyemedikleri gibi ee, yani Volkswagen sahibi olamadıkları gibi şey de yapamıyorlar. Hmm, ne derler? Yani buna bir kaynak ayırıp, örneğin e, bir hosting firmasından birazcık yer kiralayıp, bir domain firmasından kendi alan isimlerini alıp e, blog denen mesele çok fazla eğilemiyorlar. Zaten eğilmek gibi bir kaygıları da yok. Yani bu sadece Tumblr'a has bir şey de değil. Bizde zamanında ben mesela programlamayla çok içli dışlı olduğum dönemde ve çocukluk, neye para, neden paraya ihtiyacım vardı bilmiyorum ama kendi paramı kazanmak istediğim dönemde Blogspot'tan, yani Blogspot değil yani Blogger'dan uzantı Blogspot olduğu için bu da kritik bir hata, bu hataya düşmek istemedim özür dilerim. Blogger'dan bir sayfa açıp, kopyala yapıştır sağlık metinleriyle... <gülüyor> Hit kazanıyordum ve sayfama aldığım reklamlardan para yapıyordum. Bu e, aslında çok felsefi de bir durum yani bir işle üzerine oluşturulan bir şey, hani bir amacı hizmet etmek üzere yaratılan bir ortamın bir platformun amacının giderek farklılaşması ve insanların gelinen noktada bu amaca yabancılaşması ile ilgili bir şey. Yani ben zannetmiyorum ki adı blogger olan bir platformun yaratıcısı bunu porno book marka olarak kullanılsın diye yapmıştır. Elbette bu adamın temelde arzuladığı şey insanların web günlüğü tutmasıydı. Tumblr denen şeyi yaratan insanların ki Tumblr repost dediğimiz yani yeniden postalamaya, yeniden girdi yaratmaya izin veren de bir platform. Yani sosyal medyanın sosyal medya patlamasının bloglar üstünde en çok etkisinin hissedildiği platform görece yeni yani diğer wordpress Tabii blogger tabi wordpress blogger gibi şeylere göre amacı güncellenmiş hani temelde evet bloglar yaratmak üzere ortaya çıkmış ama reposta vesaireye de izin veren bir platform tumblr'ı yaratan adamların da ben temelde şeyi düşündüklerini zannetmiyorum yani bu insanlar da eee Aynı o şarkıdaki gibi Toplumdan dışlanmamak üzere Bazı popüler etiketleri yakalarına iliştirsinler. Bu popüler etiketlerin altını doldurabilmek için de Pahalı Bir içki olan Jack Daniels Fotoğraflarıyla Toplum tarafından Yani karşı cins tarafından Daha kolay sahiplenilen Güzel kadınların bir arada olduğu Ya da yine e, Endüstrinin dayattığı Endüstrinin size yiyin dediği Nutella'yı yiyen ve toplum tarafından toplumdaki karşı cins tarafından daha kolay kabul gören karşı cinste birleştirilmiş fotoğraflar paylaşılsın istediğini ben düşünmüyorum. Bu dediğim gibi bir amaç amaç uğruna ortaya konmuş bir aracın zamanla amacına yabancılaşması ve sonra bunu izlenimleyen edimleyen insanların da bu amaca birden vermesiyle ilgili bir şey. Yani postmodern dünyanın bunu gerçekten cool olmak ve toplumda kabul görmek için söylemiyorum. Bu, bunun açıklaması bu. Postmodern dünyanın... Kasmadın, kasmadın. Yani insanlarda yaratmış. şey. Postmodern karakterlerin blog anlayışı bu. Modern karakterlerin blog anlayışı web günlüğü tutmaktı. Yani fotoğraf günlüğü tutmaktı, video günlüğü tutmaktı. Ama artık tarih yerli bir olduğu için falan filan sıkıcı konuşmalar yani sigarandan birazcık içtim ama Yani evet Ben de Furkan'ın dediklerine katılıyorum Ama tabi şöyle bir girdi daha yapmak istiyorum Şimdi sen <gülüyor> X kişisi Tumblr kullanmaya başlıyorsun Veya da işte blok yazmaya başlıyorsun Bunu Gerekli veya da gereksiz olarak ikiye ayırmamak lazım Diye düşünüyorum şimdi Sen gerekli bir şey yaptığını düşünüyorsundur içinde veya da gereksiz bir şey yaptığını düşünüyorsundur içinde. Bu senin için bir belirleyici hiçbir zaman için olmamalı diye düşünüyorum. Yani ben gerektiğinden yani, hani, yani girdi olarak söylüyorum Hı. hani farklı bir konu aç, kapı açmak için. E, bu bize çünkü askfm'de de geldi. Hı. Hı. Hı. Ve şey Şöyle bir durum var şimdi e, Tumblr veya da Blogs, blogger üstünden gittiğimiz için söylüyorum yani blog üstünden gittiğimiz için söylüyorum. Bu iki sitede de belli başlı Sana yollar çiziliyor. Daha demin de dediğim gibi bu yolları ilk önce bir öğrenmen, üstüne düşünmen ve nasıl bir şey oluşturabilirim demen lazım ki insanlar buna güzel yaklaşsın, eleştiriler yapıcı olsun veya yıkıcı eleştirileri yapıcı, yapıcı yani tekrar yapılandırmaya götürebilirim. Ve bu yüzden işte dediğim gibi bu yolları iyice öğrenip üstüne düşünüp e, bu iki siteyle ilgili konuştuğumuz için tekrarlıyorum öyle oluşturmak gerekiyor. Birazcık dağınık oldu konuşma ama ve hemen şunu da ekleyeceğim, sen yani o her kimsen bunları yapan birisiysen anlatıp biliyorum umarım bu yollardan geçtiğin zaman zaten gerekli veya gereksiz olduğunu kendi içinde karar verirsin yani hani bu çok da şey değil bence hani ben böyle düşünüyorum. Yani sonuç olarak. Çağatay bir şey söylemeyeceksin, ben kısaca ha, yani. bir şey daha eklemek istiyorum. Evet. Yani internet bir ücret özgürlüğü yarattığı gibi, insanlara şey fırsatını da verdi, anonim hareket edebilme. Yani bazı nickname'lerin, rumuzların altına gizlenip ya da bazen bu rumuzların altına bile gizlenmeden göre, yani tırnak içinde özgür bir alan yarattı. Ama ya hatta şey vardı. Connect to me diye bir yer var hatta yani. Hı -hı. Tamamıyla Hı -hı. içine giriyorsun yani takma isimlerin Hı -hı. veya da takma profilleri Hı -hı. Hatta anonimler yazıyor sana ve onlara, onlarla karşılıklı konuşuyorsun. Yani artık evet dediğin gibi. Hı -hı. Yani bu biraz hastalıklı da bilmiyorum yani kendini var etmeyi becerememiş bana sorulacak olursa. Yani kendi cismi ve ne derler fikirsel şahsiyetine güvenmeyen insanların seçeceği bir yol. Evet zaten. Yani bu yabancılaşmanın yani maksada yabancılaşmanın özü de bu yani yazı yazmak için üretilen şu kalemle artık herkesin kulak kaşıması ve bu kalemin yazı yazmak için de kulak kaşımak için üretilmeye başlaması. Yani daha deminden beri eleştirdiğimiz o Tumblr veya da Hı -hı. işte yanlış şeyler, cool şeyler paylaşma durumlarıyla şu kalemle kulak karıştırmak aslında aynı şey. Evet yani evet. amaca yabancılaşmakla ilgili bir şey. Bence Çağatay'ın söyleyeceği bir şeyler var. Bana öyle bak. Yani kısa bir şey söyleyeceğim. Demin de Furkan söyledi. Kalemle kulak kaşımak diye. Yani ben de demek istiyorum ki biri diyelim şimdi Avrupa'ya domates nereden geldi? Güney Amerika'dan geldi. Yani ben öyle biliyorum. Güney Amerika'dan ya da Kuzey Amerika'dan. Amerika kıtasından geldi. Patates. Şimdi Adamın biri bunu Avrupa'ya götürüp bakın arkadaşlar bu patates işte şöyle yemekler yapılır böyle salatası yapılır işte ne yaparsanız yapın böyle yemekler yapılır falan diyor. Sonra oradan biri çıkıp diyor ki işte ben diyor patatesi dondurma olarak kullanmaya başlamak istiyorum diyor ve bunu yapıyor. Sonra arkadaş çevresi de bunu yapmaya başlıyor. Ondan sonra bu sefer insanlar patatesi dondurma olarak bilmeye başlıyor ve patates amacından çıkmış oluyor. Aynı şey değil mi? Evet. Bu kadar basit bir olan yani bu. Yani gerçekten çok güzel özetledi. Ben de buna son derece katıldım şu an. Ee, Tamlarıda da e, ve diğer konuştuğumuz bloklarda da patates sanırım birazcık dondurma oluyor. Yani ben şeye tamamen karşı değilim. Yani amaçların, yani bir amaç uğruna üretilmiş araçların kullanım alanlarının mümkün olduğunca esnetilmesine karşı değilim ama bunu yaparken güttüğümüz kaygı önemli. Tamam, yani yol diyorum ya yani he, Aynen aynen. Aynen, yani. aynen Yani ben amatör bir şairin şiirlerini Tumblr'da ya Blogger'da ya da WordPress'te yani bu tarz özgür, ücretsiz ortamlarda paylaşmasını örneğin karşı değilim. Herkes ya yani bugün de sinemada şunu izledim. Yazmak zorunda değil yani. yani gündelik bir hadise olduğu için söylüyorum. Ama e, işte amacı esnetmekle amacı yabancılaşmak arasındaki fark oluyor bu. Bildiğiniz gibi patatesten vodka da yapılıyor çünkü. evet. Yani bu da evet. bir durum bence. En son sen birlikte mi içtik biz vodkayı? Yok. Ama evet, yani birlikte, evet. Iyi evet. Evet, evet yani çok iyi şeyler oldu Patates, patatese... <gülüyor> patates dönüştük. Evet. Şeklim şu an patatese benziyor. Şarkı dinleyelim mi? Olur, şarkı dinleyelim. Şarkı dinleyelim, sonra programı bir toparlayalım. Aynen. 5 beş dakika. Bir şarkı daha dinleyelim. Sonra hemen bir şarkı daha dinleyelim ve bitsin işte zaten. Ee, evet, çok konuştuk zaten. Yani iki saate yaklaştık. Ama anlattık galiba hani. Ya meramımızı anlattığımızı düşünüyorum ben. Evet. Umarım keyif alırlar. Ne dinliyoruz? Ne dinliyoruz? Bu konuda çok da bir fikrim yok ama bir şeyler dinlemeye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. ...Çeğatay. Ee, kısa, kısa bir şarkı olsun ama... Yani ...güzel bir şarkı olsun. Peki. Yenilerden mi, eskilerden mi? Birazcık yenilere mi yasak? Tamam, yenilerden bilmiyorum. Bakalım zaman... bir neler var sende? Eli... ...ne var sende? Yani... ...yenilerden bir şey dinleyeceksek... Bir bakıyorum. Kaç, kaç kilo var? Vabi wow, 6 kilo falan. <gülüyor> 6 kilo falan var. Taze mi? Yani fena değil. Çok da malımı övmek istemiyorum. Ee, Çağatay mastodonu işaret ediyor da. Şu da fena değildir ha. O çok yeni sayılmaz ama ya. ya. Ee, bakalım. Örneğin The National dinleyebiliriz. Terrible love. Harika bir şarkıdır. Bunu da sizinle paylaşmış olalım. The National'ın High Violet albümüne göz atmanızı ben şahsen öneririm. Sanırım arkadaşlar bu şarkıyı ilk defa dinleyecek. Onların da ne düşüneceğini çok i̇lk merak defa ettim. defa yalnız değil mi galiba? Evet. <gülüyor> e, Terrible Love dinliyoruz arkadaşlar. şarkı daha dinledik. İlk programımız yavaş yavaş sona eriyor. Bugün neden radyo programı yapmak istediğimizde başladık konuşmaya. Ardından e, bireysel serüvenlerimizden yola çıkarak yazma meselesine ve bloglara değinmeye çalıştık. Fiyaka Fiyaka'dan da söz ettik. Umarım konuyu çok şahsileştirmemişsizdir. Ama ister istemez şahsileşiyor konuşan biz olduğumuz için. E, bizim etkilerimiz hissediliyor. Ee, güzel şarkılar dinlemeye çalıştık hep birlikte. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ee, Eskfm sayfamızdan, bizim Facebook adreslerimizden e, bize ulaşabilirsiniz. Bir de e-posta e adresi yayınlayacağız kısa zamanda. Eskfm'de anonim olan arkadaşlar, şu o zaman kimliklerini göstermek istemiyorlar ama bizimle yine de iletişim kurmak isteyenler çıkıyor. Fiyaka'ya, Fiyaka olarak ulaşabileceğiniz bir e-posta adresi de yayınlayacağız. Söylediğim gibi ilk yayının teknik aksaklıklarının, dil sürçmelerinin, konu dağılmalarının kusuruna bakmayın. Ben Furkan Çolak olarak zahmet edip bizi saatlerce dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben ekindiniz Kuzu. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de... Başta bahsettikleri gibi çanta kaybolan. Zaten birçoğunuz biliyor. İsmim 14 harften oluşur. Herkese teşekkür ediyorum ben de. Umarım bu lan deyip bize sövmezsiniz yani. Yani arkamızdan söylemezsiniz. Yani yüzümüze söyleyebileceğinizi düşünüyoruz. Yani. hala ...sevince gidip konuşan insanlar olduğuna inanmak istiyoruz. Ve kaybedenler kulübü özentisi olduğumuz için bugünkü programı Ankara sokaklarına öyle bir şey yok, öyle bir şey, yok. Öyle bir şey bekliyorsanız beklemeyin, hiç olmayacak. Ee, Kapanış şarkısını anons etmek üzere stüdyomuzun <gülüyor> yani evimizin küçük mütevazı, doğal gazı doğru düzgün çalışmayan elektrik tesisatı berbat evimizin soğuk odalarından birinden. Ev arkadaşımız Aless Tugay'ı çağıracağız. Aless Tugay bizimle, bizimle çok sevdiğimiz ama en çok onun sevdiği bir şarkıyı paylaşmak istiyor. Biz de onu kırmanın terbiyesizlik olduğunu düşündük. E, Tugay aramızda ve Tugay online. Evet Tugay şarkı anonsunu senden istiyoruz. Ne çalacağız? Aless tamam beyler. Alles ist tamam. yo! Das ist alles nicht so einfach, auch wenn es so aussieht Das ist wie Segelflugzeug wiegen ohne Auftrag Doch ich weiß man kann es schaffen wenn man niemals aufgibt auch wenn ihr Waffen habt und von mir den Affen macht mich ich hör euch gar nicht mehr zu ich hab dich fatzensack das ist ein kindergarten ein jugendfreizeitheim dreh dich Richtung wand da kannst du weiterschreien es gibt kein beef mit mir geh und hab beef mit deinem vater wenn du kämpfen willst dann geh und befrei den gaza bring deine familie und alle deine partner von mir kriegst du gar nichts zero nada pass auf, ich pass auf mich auf Glaub mir ich warte nur auf euch wenn ich draußen laufe und ich werd jede hürde nehmen wie ein ganzer mann dafür sind sie du jazza hakan und albagan yıkılmaz sallanır çünkü sağlam duvarlar dimdik Dur nele bir biz binek zamanı şimdi Geçmişte çok acılar yatıyor, takip eden bilir bence Bazen hayat çok baskı, harbi işkence El yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu Baylözler ne piyasaya bakıyor Bazı üstmeler ölmeyi bayılmak gibi sanıyor Zaman çabuk geçer, anlamazsın bile olur derdim Bir daha geri dönüp baştan başlamak için neler verirdin Yaşanacak çok şeyler var, kılaklarımızın bir öğrenin Oturup kalkmasından belli olurmuş derler gün görenin İstanbul Berlin hattı bu bak, yıkılmaz tava Lan bu Berlin, İstanbul hattı var ya inanılmaz pava Boş yere hava atma bize koçum Bak bu kayfa candan, bu tayfa damardan Ayılamazsın şamardan çünkü harbi geto Kollarında tek tut Zido Cezak ile Alpagan Geri dur, geri git, al, geri kal yapamazsın Bırak yerinde kalsın, düşman yolunu bulamazsın Bize bak, bizi gör, bizi bil, tüm sözlerine, kendi mezar kılacaksın olay değil, zor, gerçekler çıkamazsın gene zemindesiniz Hepiniz kaybolup giden bir nesil gibi Esir evindesiniz, eseriz, ekip rüzgarız Sesinizi de keseriz yeah. Ich hab viele Probleme und viele Ausgaben Ich hab so viel im Kopf und kann morgens nicht ausschlafen All die Frust kann ich nicht mehr in meinem Bauch tragen Wie ich es hasse, wenn Männer ihre Frauen schlagen Oder wie die Polizei uns hier so schikaniert Ich hab's verstanden, doch manche werden es nie kapieren Statt in der Hölle zu regieren, würd ich da oben dienen Und wenn es sein muss, würd ich auch wieder mit Drogen dealen Ja, es tut mir leid, doch ich hör nicht auf zu meckern So viele Sachen im Leben gehen mir halt auf den Wecker Das geht an euch, hier Hater, hört ihr mich, Toys? Ich hab kein Beef, schon gar nicht mit Six Boys Nimm du den Schweinebraten, ich nehm die Lammkeule Und wenn ich will, dann rapp ich auch für meine Landsleute Genau wie Killer, Hakan, Jazzer und Sido Also geht mir nicht auf den Geist Is, is, tamam yo. Hayvana benzemek için kürt yemene gerek yok Zaten yollarım kapandı gördüm elinde teleskop Böldüm ekmek elimle sen ne verirsen elimle Hep o gelirmiş seninle gel git var gel de delirme Paran yoksa hastanede yarehim ya kapıdasındır Nasılsın diye soran var mı nasıl hayatdasın? Bir bilen varsa anlatsın gördüğüm hep aynı tablo İnsanlık bitmiş bir yerde adrese Guantanamo Yaşamda aynı sahneler bir gerçek bazen sahte Bugün dost yarın kahpeler Türk yıllık kahvelerde Kalmamış hiç hatır bir çareler gider kalır hep fareler Bataklık derken bile buldu çareler Der. Parayla saygı alınmaz, saygı parayla satılmaz Yaran parayla kapanmaz, dolan dur aynı yerde tam Bu dört adamda zaten senin saygı dediğin damardan ki Ceza zidu hakan tamam Geri dur geri git bir al geri kal yapamaz Bırak yerinde kalsın düşman yolunu bulamasın Bize bak bizi gör bizi bil kalacaksın Alacaksın tüm sözlerine kendi mezar kazacaksın Kolay değil zor gerçekten kork çıkamazsın Haddin tepininiz gene zemindesiniz hepiniz Kaybolup giden bir nesil gibi esir evindesiniz Eseriz ekip rüzgarız sesinizi de keseriz